Git. Gözlerin kapanırken gitti bir sessiz yolcu gibi Gece yine Sensiz de yaşarım ben de. git sanki hiç sevmemiş gibi burada geçer geçer. Göçmüş Kediler Bahçesi'ne hepiniz bir hafta daha ya daha doğrusu bu hafta daha hoş geldiniz. Ee, geçen hafta da söylediğimiz gibi bu hafta Karim Karakaşlı ile beraber yine sevgi soysal konuşmaya devam edeceğiz. Ee, bu noktada Karim Karakaşlı'nın da ses vermesini bekliyorsun. Evet. Verdi. Te teşekkür ettik. <gülüyor> Rica ee, ederim. Korkunç bir yağmurla, iğrenç bir havayla güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız herhalde. Ee, Çabamız yeter. Evet. Çaba duyuruz herhalde. Şey diyor Sevgi Soysal, zaman ricalar ve dert anlatmaların anlamsız kaçtığı hem de içten gelmediği zamandı. Ee, bir anısını anlatırken senin yazından alıntılayarak söylüyorum. Ee, tam öyle bir zaman yine. Ve Sevgi Soysal'ı konuşmanın güzelliği de, Sevgi Soysal'ın önemi de aslında o güncelliğinde e, ve kendinde. Yani hani o güncelliği, her zaman güncel kalması meselesinde. Ee, geçen hafta böyle genel adlarıyla bir Sevgi Soysal vermiştik, vermeye çalışmıştık daha doğrusu. Bu hafta temalar, işlediği temalar ve roman kişileri üzerinden ya da hani romanları üzerinden aslında ilerleyeceğiz. Ve Sevgi Soysal'ın dönemdaşları diyebileceğimiz ya da Sevgi Soysal'ı anlatan insanlardan alıntılarla e, devam edeceğiz. Hı hı. Ee, İlki Tutkulu perçemle ile başlıyor. Hı hı. Tutkulu Perçem, e, Sevgi Soysal'ın ilk kitabı e, ve bir öykü kitabı. Geçen hafta zaten senle de konuşmuştuk o e, köy edebiyatının yanı sıra kenti, kentin e, yalnızlarını, bireyi, e, kadını ele alan e, yeni bir akım e, varoluşçuluğunda etkisinde ortaya çıkmıştı diye. E, Tutkulu Perçem'deki hikayeler e, o biraz nihilist tavırlarıyla e, bu akımın etkisini yansıtıyor olarak kabul ediliyorlar. Şöyle diyor belki Füsun Akatlı. Orayı Hı -hı. aktararak devam edebiliriz. Ee, Sevgi Soyusal'ın öykücülüğünün ve yazar kişiliğinin... ...ilk tohumları bu kitapta yer alıyor diyor. Zaten hani... Ee, ...ve hani bu... ...şeyi ekliyor ardından da. Bu ikinci yeni dönemidir Sevgi Soyusal'ın diyor. Tutkulu Perçem. İkinci yeninin yozlaşmamış... ...yozlaştırılmamış özgün ürünlerinin... ...düz yazıya bir tür iz düşümü... ...olarak görülebilir diyor. Ee, ne demek istediğini belki hani geçmiş atıfla da konuşalım... ...ya da hani bildiğimiz üzere konuşalım. ikinci yeninin... ...ne anlama geldiğini belki... ...ve Sevgi Soysal'da nereye düştüğünü... ...belki biraz konuşabiliriz. Füsun Akatlı'nın aslında... ...düz yazıda... Hı hı. ...ilerlemeye... ...başını koymuş... ...bir genç yazarı... ...o dönemde çıktığı haliyle... ...ikinci yeni üzerinden... ...okuması çok çok kıymetli... ...ve çok özgün bir şey olsa gerek. Bu da tabii... ...o amiyani tabiriyle... ...çok şiirsel bir üslubu falan olduğundan hı hı. değil... O ikinci yeninin içindeki e, dili daha başka bir anlamları da aktaracak şekilde e, yeniye zorlamak, e, imgeler yaratmak, Hı -hı. metaforlar yaratmak, e, okurun çabasını e, biraz gerektiren e, bir durum, bir dünya oluşturmak bir yanıyla bunlar. Hem onunla beraber hem de konu bakımından, işte tema bakımından belki de ikinci yeni benzetmesi Hı -hı. de yine hani aynı şekilde söylenebilir. Hani o varoluşçuluk etkisinde yazılması, içe kapanmalar, dönemin siyasi atmosferi 50'ler sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Yo 60'ların başı işte 60'ların hani sıkıntılı havası her neyse. Yani bu, bunun içinde yazılması yani tematik bakımdan da belki Füsun Akatlı'nın böyle bir şey kurmasına. Pekim, tam da senin dediğin üzere zaten Edip Cansever'in ve Turgut Uyar'ın izlerini e, buluruz. Bulursunuz Ararsak. ararsanız diyor. Hı hı. Bunalım öyküleridir çoğunca bu metinler. Ama henüz dilin olanaklarını bir edebiyatçı sevgisi ve sezgisiyle denemek, zorlamak, dille oynamak çok ayıp sayılmazken alabildiğine dile yaslanmak özgürlüğünü tatmak. 1970 sonrasının sevgi soysalını o sevginin ne yazarsa dil içinde yazmasını belirlemiş ve biçimlendirmiştir diyor ki. Bu da çok önemli bir saptama olsa gerek. Tabii içinde Füsun Akatlı'nın kendi sonraki dönemlerinde bu edebiyatın... ...tam taviz verilmesi noktasına ne kadar içerlediği de aslında e, içten içe sezinlendiriliyor. Hani demiştik ki dünyanın en politik konularını, e, zerre sloganların kalıplarına e, o kolaycılığa düşmeden... ...dilden, edebiyattan, o dünyayı yaratmaktan, emekten hı hı. hiç taviz vermeden yaratıyor sevgi soysal diye. E, dilin ilk denemeleri dediği bir yazarın zaten kendini oturtmaya çalıştı kitabı olsa gerek e, tutkulu perçem... Tekim hani başka bir aktarımda da zaten yani o soysalın üniversite yıllarında Sartır, Kamu ve Simon de Bovar gibi yazarları okuduğunu... ...ve hani onların etkisinde e, kalarak biraz da bunalım edebiyatı e, üzerinden giderek e, bunları ürettiğini söylüyor. Ki bence Simon de Beauvoir etkisini zaten daha sonra a, aslında her, her seferinde sıklıkla göreceğiz yani hani sevgi soysalda. Hani zaten e, bir vesileyle okumuşsanız ya da okumaya biz vesile olmuşsak... E, Sevgi Soysal'ın kadınlığı, kadın meselesini ne kadar sorun ettiğini kendi başına e, hissetmemek mümkün değil e, şeyde. E, nitekim aslında e, bu 1962 tarihli öykü kitabı Tutkulu Perçem bir yana konduğunda Tanteroza Sevgi Soysal'ın ilk çıkış e, çıkışını yaptığı eser olacak. E, biz aslında biraz senle Tanteroza'yı e, önümüzdeki hafta evet. daha ayrıntısıyla e, konuşmaya... E, niyet ettik. O... Ama tabii değineceğiz yani, yani yine kısaca Hı -hı. belki hani Tantere Uza dönemi içinde anlaşılmamış. Sevgi Soysan'ın da bu anlaşılmayı fark edip e, hani bu kitaba sahip çıkın dediği ve sonrasında belki bu kadar üstünde durulan bir kitap yabancı atfedilmiş Tanteroza bir kere. Hani hem o Alman kimliğinden hem e, bir, bir kadının bu kadar şey olmasından, başrole oturmasından ve hani o yergiden ve başka bir bir türlü cümlelerden yani hani Tantere okuduğunuz zaman zaten muhakkak o farkı o değişikliği ve neden yabancı kılındığını e, kendi kendine insan anlayacaktır. Hani Neden o dönem içerisinde o kadar e, kıymet verilmemiş e, olduğunu ya da hani kıymet görmemiş olduğunu diyelim. E, devam edelim belki diğerleriyle Hı -hı. Tantaroza'dan evvel. E, yürümek var. E, geçen hafta yine kısaca bahsettik. Yürümek müstehcenlik gerekçesiyle toplatılan... Ve yayını dört yıl boyunca durdurulan... ...ve fakat bu arada TRT'den de ödül alan bir e, kitap. İşte. Memleketimizin. Bitmek bilmeyen çelişkileri. <gülüyor> ve akıl sınavların. Ya burada e, aslında bir... ...hani müstehcenlik gerekçesi herhalde... ...kadın cinselliği olsa gerek. Yok, gerek. yani bir de şey... E, ...bir hayvan sahnesi üzerinden. Ha, onun üzerinden evet. mi, yasaklanıyor. Bizi yani. olarak bize anlatmak ister misiniz? Yani, e, e, eşekler. Eşek, Onunla ilgili bir anladık. Ama hani e, orada tabii... E, bu... ...Sevgi Soysal'ın her bir Hı -hı. E, özel bölümü kitapta... ...bir e, doğa hatta kim zaman... ...Naturmort gibi bir... Hı -hı. E, ...motifler... Kul, e, ...kullanarak bağladığı... ...bir sahneler kurup sahneler kapattığı... ...çok özel bir romanı. Yani hem içerik olarak hem de tabii... E, ...bu denediği e, yeni biçim üzerinden... Ee, ...ve tabii orada da yine esas hikaye... ...aslında e, yaklaşmakta olan... ...bu o, 12 <gülüyor> Mart öncesinde... ...bir karar... ...verme aşamasında olan yine bir kadın üzerinden... ...Ela üzerinden... ...sadece özel hayatta değil... ...toplumsal hayatta da yani insanın hayatı... E, ...hele böyle bir ülkede... ...bizim de hep derdimiz olan şey... E, ...ne kadar kendine kalır... E, ...ne kadar... E, ...toplumla beraber şekillenir... E, ...orada... ...nereleri... Ke ...nerelerden kendini çekmek kararındır da... ...ne kadarı tavizdir... E, ...ela bunlarla çok ödeşen... ...bu arada da... E, ...Mehmet üzerinden de yani... E, ...bir e, ilişkiyi denedikleri... ...bir sevgiyi denedikleri Mehmet üzerinden de... ...Sevgi Soysal'ın... E, ...erkeklikle... E, ...var olan Hı -hı. o dönemki kalıplarla... Aslında ...dayatılmış şey cinsellikle... Bilmiyorum, hani sor soruyorum serbest... Ya, ya ...Sevgi Soysal'ın tüm kitaplarında... ...kendinden bir iz bulmak mümkün... ...yani hem... Yaşarken faili hem yazarken faili aslında bir taraftan. Hani yürümekte de tutuklu, perçemde de, Yenişehir'de bir öğlen vaktinde de, zaten anılarında da, şafakta da, her birinde. Ee, ama yürümek aslında hani o az evvel dediğim kopuş ve karar meselesinde. Hı -hı. Ee, Sevgi Soysal'ın hayatından da bir kesit gibi de okunabilir mi? Ee, okunur. E Özellikle Sevgi Soysal'da bu e, biz kitaplarda otobiyografik özellikler arayalım diye değil. Tam Hı -hı. da kendisi edebiyatı hayattan e, ayrı, özerk işte tepelerde bir yerde konumlandırmadığı ve hayatın içinden akarken e, yaşamı bir anlamda temize çektiği sağlamasını yaptığı yer edebiyat olduğu için böyle. Yani Sevgi Soysal'ın e, bütüncüllüğünün de... E, ...hayatta önem verdiği şeyler konusundaki bağlarının tutarlılığının da bir eseri. E, ve aslında tabii e, bir kadının gelişim hikayesi. Hepsi bir yanıyla. Ve o kadınlık hallerinin... ...aynı zamanda dönemin... Hı hı. E, ...sol e, mücadele hareketiyle... E, ...sonrasında özellikle Şafak'ta iyice belirginleşecek olduğu üzere... E, ...hesaplaşmaları vesaire diye giden bir silsile... Aslında şey diye bir e, aktarım nereden olduğunu unuttum ama hani sağlaması hayatla yapılmış bir söylem diyor Sevgi Soysal için. Hani edebiyat dili açısından. Galiba hani tek cümleyle özetlenecek olsa en iyisi hani o dediğimiz sağlaması hayatla Kesinlikle. E, o da zaten bir... onu, e, bu edebiyatı en temel gücünü veren, e, onu bu denli, bugün adeta yazılmış gibi e, bizim için taze ve geçerli kılan, çok da gerekli kılan kısmı. E, diyelim ve yürümek bahsini kapatalım yani kısaca. E, Yenişehir'de bir öğle vaktine geçelim istersen. Yani Yenişehir'de bir öyle vakti aslında dönemin toplumsal olayları çerçevesinde farklı farklı kesimlerin farklı hayatlarını sunan ve bir metafor üzerinden ilerleyip, yani daha doğrusu öyle yorumlanıp daha sonrasında bu kavak ağacı meselesi. Belki anlatmak istersin o kısmı. E, son bulan bir şey, e, roman Sevgi Soysal'ın. Daha çok hani o dönemin toplumsal hareketleri ve hani o sınıf çelişkileri ve ee, sınıf çelişkisini en iyi kim yakalayabilir ya da hani kim özünde sindirebilir meselesi üzerinde belki ee, ilerlemiş. Ve hani karakterler de tam o yönden kurgulanmış e, ve o yönden gitmiş. Ve tabii ki yine kadınlık meselesinin de, ya bunu artık söylemeye gerek yok, konu edindiği ya da hani şey yapıldığı, ...dert edinildiği kitaplardan biri. Bir üçgen üzerinden en kabaca ilerliyor Aha. aslında. Burjuva bir ailenin çocukları olan Olcay ve Doğan üzerinden. Bu aynı zamanda Sevgi Soysal'a... ...orta sınıftan... ...yola çıkıp da... ...bir toplumsal mücadeleye... ...solda katıldığında... ...nelerle sınanacağına dair... ...bir şeyleri açık bir şey, etme evet. imkanı veriyor. Kendisi yazar olarak bir hayli... ...Ali'nin yanında duruyor. Ali... Onlardan farklı olarak bu kardeşlerden sol hareket içinde etkin, dayanışmaya önem veren, e, özü sözü birisi. Çünkü zaten mücadelesi, varlık mücadelesi hı hı. olan e, bir kişilik. E, dolayısıyla. Burada da aslında zaten hani az o dediğimiz hani o hesaplaşmayı Burcuva ailenin çocukları ve hani o aile yaşamıyla hesaplaşma hem de. ...o asıl yürütülen sınıf mücadelesini... ...keza senin biraz önce bahsettiğin o kavak ağacı da... ...çürümekte olan toplumsal yapıya gönderme yaptığı için... E, ...hani dedik ya yürümekte de vardı bu doğa hı hı, metafor, hı. metaforları... E, ...çok daha büyük ölçekli genel geçer şeyleri anlatmakta... ...Sevgi Soysal'ın tercih ettiği çok etkili e, anlatım biçimlerinden biri... ...bu metaforlara ve doğaya bu haliyle yaslanmak. Orhan Kemal... Roman ödülünü kazandığını söyleyelim. Yenişehir'de bir öyle vaktinin ısrarla tavsiye edeceğim kitaplarındandır herhalde. Umarız okumanıza vesile olur bu da yine deyip bir başka romanına Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'na geçip oradan da Şafak'la bitirelim mi? Bu Aslında Barış adlı çocuk yine hani işte radyo konuşmaları ve hoş geldin ölüm. ...dediği şeyleri de... ...ama evet, galiba zamanımız yetmeyecek. Şafak, e, Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu... ...Barış adlı çocuğu... ...ben kendi içinde aslında bir inat... Hı -hı. E, ...külliyatı olarak okuyorum... E, ...hepsi e, hapishane... E, Hı -hı. ...cezaevi çıkışlı kitaplar... ...inadına... ...hani geçen hafta demiştik ya... ...eğer biri bir kural koyup... E, ...ezmeye çalışıyorsa ben daha beterini koyarım... ...ama Hı -hı. benim koyduğum kural... Yine değil, ...mealen o benim özgürlüğümdür... ...bunun gibi... E, Belki e, o şartlara e, itelenmesi kim bilir bilemeyeceğiz hani bu kadar arka arkaya adeta koşar gibi e, üretir miydi sevgi soysal? E, inanılmaz bir e, karşı geliş aslında bir direniş Hı -hı. hikayesi olarak görüyorum. Yazarlığını bu şekilde bu verimde kullanmasını. Berna Moran da aslında tam onu diyor belki hani çok kısa özetle okumadan şey söyleyelim söylediğini aktarmaya çalışayım daha doğrusu. Bu burada hem iç hem dış çelişkileri konu edinir diyor. Şöyle ki birincisi e, toplumdaki e, devrimci konum. ikincisi de devrimci topluluktaki kadınlık konumunu. Hani bu, bu ikisi Hı -hı. arasındaki bir e, şeyi de anlatır diyor Şafak'ta. Ve yine geçen hafta söylemiştik benden buranın söylediğini. Hani polisin gözünden zaten onun erkeklerle bir arada olması ve mücadele yürütüyor olması... ...onu en başta ahlaki olarak sorguluyor konuma getiriyor. Ve hani bundan duyduğu rahatsızlık da... E, yani devrimcilik zaten, üzerinden iki kat suçlu evet, hale evet. geliyorsun. Yani hem kadınlık hem devrimcilik üzerinden. Bunu Murat Belge'nin... E, ...çok güzel hani bir cümlesini sadece okuyalım. Dolayısıyla bazı devrimci... ya yani şöyle diyor... ...bazı devrimci olma amacındaki romanlarda gördüğümüz gibi... ...insanlar olmadık sıçramalarla büyük değişimler geçirmiyorlar. Bir insanın değişebileceği kadar değişiyorlar diyor. Şafak tam böyle bir roman. E, Çünkü hani, zaten hayatta tam böyle bir hayat. Evet ve tam olarak... E, ...onu... E, kur, ...kurguluyor. <gülüyor> Diyelim ve... E, ...bu romanın... ...epeyce iyi ve yani yeni bir roman olduğunda... ...o dönem için. 1975'te yayınlandığında... Hı -hı. E, ...o 12 Mart'ın e, sıcaklığı içinde... ...mesafelenmesi açısından da... ...çok kıymetli bulunmuştu. E, keza o dönemde devrimci hareket açısından... E, ...lüks... E, ...sayılabilecek belki hani... ...kadının konumu gibi bir tartışmayı... Hı -hı kimsenin karşı gelemeyeceği kadar içeriden yürüttüğü içinde çok çok kıymetliydi. Aynı şey Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu için geçerli. Biraz önce dediğimiz evet. gibi o da 76 tarihli. Tamamen otobiyografik bu kez. İki kere tutukluk aldığı bu Yıldırım Bölge Askeri Hapishanesindeki hı hı. hayat gözlem hayat gözlemleri doğrudan yaşadıkları ve orada aslında e, İşkencenin yanı sıra bir tutuklulara er statüsünde e, sürekli bir hükmetme, e, bir e, askeri düzen tahakkümü kurmaya karşı e, insanların, kadınların e, varoluş mücadelesi, gururlarını e, koruma hikayeleri. E, Barış Adlı Çocuk da bir öykü kitabı 76 yılında yayınlanan. Dedik mi bunu? Konuşmadık. Yok yok hayır de... konuşmadık. E, 76 yılında yayınlanıyor. ...on 14 öyküden oluşuyor bu kitapta... ...ve yine aynı... az evvel söylediğimiz temel problemleri mesele edinen... ...böyle hızlı hızlı atlamak zorunda kaldık... ...kusura bakmayın... ...bakmaya geçelim istersen Sevgi Soysalı Yeni Ortam ve Politika gazetelerinde... ...yazdığı yazıların toparlandığı Bakmak kitabına... Hı hı. ...orada da Yıldırım Türker'in söylediği ve başta da söylediğimiz... ...hani güncelliğini koruyor meselesi... ...tam da o, onu söylüyordu... ...yazılarının neredeyse 30 yıl sonra da... ...aynı heyecanla okunabilmesinin nedeni diyor. Hani sadece... ...politik yazılar yazan bir köşe yazar... ...edebiyatçı, köşe yazar olması değil... ...edebiyatçı kimliğiyle de hani bu köşe yazıları... E, yazması olduğunu söylüyor. Derin edebiyatçılığı dediği... ...gerçekten evet. orada da... E insan gerçeğini yakalama ve en haşin şeyleri söylerken bile belli bir aslında hiç e, hicvederken bile bir e, şefkat duygusuyla, bir anlama e, uğraşıyla durması ve e, zamansız yazılar yazması. Yani sadece günceli dediğin gibi politik e, analizlerle yakalama telaşını gütmemesi. Ee, yavaşça toparlayalım, haftaya Tantaroza'yı konuşacağımızı söyleyelim. Ondan iyi özel bir bölüm ayırdığımızı da zaten yani kendi vasiyeti söyleyelim. ...tanteroza sahip Hı -hı. çıkılması... E, ...sahip çıkın diye vasiyet ediyor... ...hasta yatağında... E, ...ve tanterozanın da ayrıca... ...daha da özelde bir öneminin olması açısından... ...haftaya sadece tanteroza konuşacağız... E, ...ekleyeceğin başka bir şey yoksa... ...ufaktan yollanalım. Yollanalım. <gülüyor> Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Ee, haftaya. Görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Zaman nasıl akıp gidiyor İnsanlar maskelerini ne çok seviyor Yıllarca bir yalan bir ömür geçiyor Hiç kimse yok bir tek günü sonuna kadar yaşamaya mecbursu alınız Oysa sevgili, bir tek sevgi nasıl değişşti lâ pişman dedim yaşadığım her şey ve bedelini... Biz ne güzel çocuklardık dünyaya aydınlık gözlerinle bakardık Ve işte o zaman kırdın kal şimdi kırıyor başka kalpleri Aşkla kazanmak dedikilleri kaybetmektir birçok şey Oysa sevgi bir tek sevgili nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini sevgili. Bir tek sevgili nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini sevgili.